Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, biz de bugün sizi unuturuz ve azabın içinde bırakırız. Sizin yeriniz ateştir ve size yardım edecek hiç kimse yoktur. Bunun böyle olmasının sebebi, siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar, ne ateşten çıkarılır, ne de özür dilemeleri kabul edilir. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük, azamet, yalnız O'na aittir. O, azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu,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 HÂMİM Bu kitabın indirilmesi, aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her işinde hikmetle hayır olan Allah tarafındandır. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve hikmet ile yerli yerinde ve belli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şey olan kıyamet gününden yüz çevirmektedirler. Resulüm de ki: Allah'tan başka dua edip yalvardığınız şeylerin nasıl bir halde olduklarını hiç gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yeryüzünde neyi yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, bu Kur'an'dan önce size indirilmiş bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa, onu bana getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere dua edip yalvarandan daha dalalette kim vardır? Oysa onlar, bunların dua edip yalvarmalarından dahi habersizdirler. İnsanlar, kıyamet günü bir araya toplandıkları zaman, bu taptıkları şeyler onlara düşman kesilirler ve onların ibadetlerini de, kulluklarını da inkar ederler. Resulüm, ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, inkar edenler, Kendilerine gelen hak kelamımız olan bu Kur'an için dediler ki, bu apaçık bir sihirdir. Yoksa onu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi salmaya gücünüz yetmez. O, sizin, onun hakkında, Kur'an'ın aleyhinde daldığınız şeyleri ve yaptığınız iftiraları en iyi bilendir. Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeter. O gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. De ki, ben Şimdiye kadar gelen rasullerden farklı bir şey söyleyen, türedi bir Resul değilim. Kıyamet günü de bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi olurum ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, şayet bu Kur'an Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip iman ettiği halde siz yine de kibirlenip büyüklük taslamışsanız haliniz nice olur hiç düşündünüz mü? Muhakkak ki Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. Buna rağmen kafirler... İman edenler için dediler ki, eğer bu Kur'an'da bir hayır olsaydı, Muhammed'in etrafındaki şu aciz insanlar, ona uymada bizi geçemezlerdi. Ve onlar, bununla, Kur'an'la hidayete ermedikleri vakitte hemen diyeceklerdir ki, bu, Muhammed'in uydurduğu eski bir yalandır. Bu Kur'an'dan önce, onların yanında bir imam ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı olan Tevrat vardır. Bu, Kur'an ise zulmedenleri uyarmak ve muhsinlere, güzellik yapıp güzel olanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, kendinden öncekileri tasdik edici bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da İstikamet üzere olanlara, Allah'ın rızasına varan yolda bütün çabası ve gayretiyle yürüyenlere, bu dünyada da, ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. İşte onlar cennet ehlidirler. Dünyada yaptıklarına karşılık Rablerinden bir mükafat olarak orada ebedi kalacaklardır. Biz insana ana babasına ihsanda bulunmasını tavsiye ettik. Annesi onu nice sıkıntılara katlanarak zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten ayrılması 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki: Rabbim Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve benim için zürriyetimden gelenleri ıslah edip salih kimseler kıl. Şüphesiz ben tövbe edip sana yöneldim. Çünkü ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz ve kötülüklerinden vazgeçeceğimiz bu kimseler, cennet ehli arasındadırlar. Bu, onlara vaat edilen doğru bir sözdür. Fakat o kimsenin de vay haline. O ki, ana ve babasına, öf be size, benden önce nice nesiller gelip geçmişken, siz beni kabirden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz, dedi. Onlarsa Allah'ın yardımına sığınarak, yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi haktır dedikleri halde o diyordu ki, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir ve onlara asla zulmedilmez. İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün onlara şöyle denir. Dünya hayatınızdaki bütün güzelliklerinizi Nefsiniz için heba ettiniz. Onlarla sefa sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve fasıklık etmenizden ötürü aşağılayıcı ve alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Resulüm Kur'an'da ağad kalminin Kavmi'nin kardeşi Hud'u da an. Hani o kendinden önce ve sonra Uyarıcıların gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine, ''Allah'tan başkasına abd olup kulluk etmeyin, çünkü ben sizin üzerinize azametli bir günün azabının çökmesinden korkuyorum.'' demişti. Onlarsa, ''Sen bizi ilahlarımıza tapmaktan döndürmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir.'' dediler. Hud da, azabın sizin üzerinize ne zaman geleceğine dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen vahyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum, dedi. Nihayet o azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce, bu bize yağmur getiren bereketli bir buluttur dediler. Huut dedi ki, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu, iç yakan azabın bulunduğu bir rüzgardır. O rüzgar, Rabbisinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Nitekim o kasırga gelince, onların evlerinin harabelerinden başka bir şey görünmez oldu. Yeryüzünden silinip gittiler. İşte biz Allah'a karşı suç işleyen mücrim kalmi böyle cezalandırırız. Andolsun ki biz size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler ve gönüller vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri, kendilerine hiçbir şekilde fayda sağlamadı zira onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı ve sonunda kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatı verdi andolsun biz çevrenizdeki birçok memleketleri de rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanladıkları için helak ettik belki küfürlerinden dönerler diye ayetleri türlü biçimlerde tekrar tekrar açıkladık. Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için ilah edindikleri şeyler, o gün kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları yüzüstü bırakıp onlardan kaybolup gittiler. İşte bu edindikleri ilahlar ve onlara yükledikleri sorumluluklar Onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine dediler ki: Susun ve bu vahyi sessizce dinleyin. Sonra Kur'an'ın okunması bitirilince de iman etmiş uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Onlar dediler ki, Ey kavmimiz! Şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları tasdik eden, Hakka ve dost doğru bir yola hidayet eden bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Sizi Hakk'a davet eden Allah'ın davetçisinin çağrısına icabet edin. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızdan dilediğini bağışlasın ve sizi elen verici, iç yakan bir azaptan kurtarsın. Her kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kıyamet günü kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir dalalet içinde olanlardır. Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, muhakkak ki O her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün onlara şöyle denir. Nasıl? Bu azap gerçek değil miymiş? Onlar da evet Rabbimize and olsun ki gerçekmiş derler. Rableri de öyleyse inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı buyurur. Resulüm, o halde rasullerden ulul azm, büyük azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Ve o seni yalanlayanlar hakkında acele etme. Onlar vaat edildikleri azabı görecekleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. Bu Kur'an iman etmek isteyen herkes için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 Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya, Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. İman edip salih amelleri işleyenlere ve Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilen Kur'an'a iman edenlere gelince, Allah onların günahlarını kendilerinden dahi örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi, inkar edenlerin batıla uymaları, iman edenlerin ise, Rablerinden gelen Hakk'a tabi olmalarıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil eden durumlarını, insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman, onlar sizi öldürmeden, siz onların boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da sağ kalanları esir alın ve onların bağlarını sıkıca bağlayın. Sonra da ya lütfederek karşılıksız ya da fidye alarak onları salıverin. Ve savaş ağırlıklarını bırakıncaya onlar savaştan tamamen vazgeçinceye kadar böyle yapın. İşte yapılması gereken budur. Eğer Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat O sizi birbirinizle imtihan etmek için böyle yaptı. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları hidayete erdirecek ve hallerini düzeltecektir. Ve sonunda onları kendilerine tarif ettiği cennete koyacaktır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Eğer siz Allah'a ve O'nun Resulüne dinini destekleyerek yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sırat-ı mustakimde sabit kılar. İnkar edenlere gelince, Onların hakkı yüzük oyun cehenneme sürülerek yıkımdır. Çünkü Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini onların kerih görüp beğenmemeleridir. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları darmadağın etmiştir. Bu kafirlere de onların benzeri vardır. Bunun sebebi Allah'ın iman edenlerin Mevlası, sahibi, dostu ve yardımcısı olmasıdır. Kafirlere gelince onların Mevlası, dostu ve yardımcısı yoktur. Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kafirlerse dünyada biraz faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Niçin yaratıldıklarına bakmadan sadece dünyanın hesabını yaparak yaşarlar. İşte onların yeri ateştir. Resulüm, biz seni yurdundan çıkararak hicrete zorlayan şehrinin halkından kuvvetçe daha güçlü nice memleketleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Hiç Rabbinden apaçık bir delil olan vahiy üzerinde bulunan kimse, kötü ameli kendisine süslü görünen ve nefislerinin hevalarına, arzu ve isteklerine tabi olan kimseler gibi olur mu? Muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara vaat edilen cennetin misali şöyledir. Orada zamanla hiçbir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için tarifi imkansız şekilde lezzetli şaraptan ırmaklar ve saf süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca orada onlar için meyvelerin her çeşidi ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç bu kimselerin durumu ateşte ebedi kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Resulüm Onlardan seni dinlemeye gelenler de vardır. Fakat onlar, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilmiş olanlara alaylı bir şekilde, ''Az önce ne dedi?'' derler. İşte onlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin hevalarına tabi olan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvalarını, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeleri için manen bir güç, kuvvet verir. O, nefislerinin arzu ve isteklerine tabi olanlar, kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelip çatmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Andolsun olsun ki onun alametleri, belirmeye başlayıp gelmiştir. Fakat ölüm kendilerine geldiği zaman bu uyarı ve ikazlarımızı hatırlamaları neye yarar? Ey insan! Bil ki şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınların günahları için Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah, dünyada gezip dolaştığınız yeri de, ahirette varacağınız yeri de bilir. İman ettiğini iddia edenler, keşke müşriklerle savaşmamız için bir sure indirilseydi derler. Ama hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanların üzerine, Ölüm baygınlığı çökmüş gibi bir bakışla sana baktıklarını görürsün. Bu onlara müstehaktır. Mümin olduğunu iddia eden kişiye düşen, Allah'a ve Resulüne itaat etmek ve güzel söz söylemektir. Onlar, iş ciddileşince Allah'a verdikleri söze sadık kalsalardı, elbette kendileri için bu daha hayırlı olurdu. Ey münafıklar. Demek iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız. Öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetlediği, hakka olan daveti duymak ve görmek istemediklerinden kulaklarını sağır ve gözlerini körettiği kimselerdir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmeyecekler mi? Akıllarını kullanıp bu kitabın Allah katından olduğunu düşünmeyecekler mi? Yoksa onların kalpleri üzerinde kilitler mi var ki hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor? Şüphesiz ki kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri, şeytan böyle bir işe sevk etmiş ve onları, uzunca boş ümitlere düşürmüştür. Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğini kerih görüp beğenmeyenlere, bazı işlerde size itaat edeceğiz demeleridir. Allah, onların hem söylediklerini, hem de içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir. Resulüm, Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken, onların halleri nice olur. Bunun sebebi, onların Allah'ı gazaplandıran şeylere tabi olmaları ve onu razı edecek şeyleri kerih görüp beğenmemeleridir. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlar, Allah'ın içlerindeki iman edenler için besledikleri kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Resulüm, şayet biz dileseydik o münafıkların iç yüzlerini sana gösterirdik de, sen onları gerçek yüzleriyle tanırdın. Andolsun ki sen onları şimdi dahi, konuşma tarzlarından tanırsın. Unutmayın, Allah işlediğiniz tüm amellerinizi bilir. And olsun ki, içinizden cihad edenleri ve sabredenleri ayırt edip bilinceye, insanlar da bunu görüp bilinceye kadar sizi imtihan edeceğiz. Çünkü biz, sizin bütün iddialarınızın doğruluğunu test edeceğiz. Şüphesiz ki, Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra Resul'e karşı gelenler Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin, Rasulüne de itaat edin. Böylece amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhakkak ki Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar ve sonra da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah onları asla bağışlamayacaktır. Savaşta üstün durumdayken gevşeklik gösterip Kafirleri barışa davet etmeyin. Allah sizinle beraberdir ve sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve takva sahibi olursanız, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, O size mükafatınızı verir. Bir de Allah sizden mallarınızı tamamen infak etmenizi istemez. Eğer sizden onların hepsini isteseydi ve sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Bu da sizin mal sevgisini gönlünüzde biriktirdiğinizden dolayı bütün kininizi ortaya çıkardı. İşte siz böyle kimselersiniz. Size verilenlerin bir kısmını Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz da, içinizden bazıları cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse bilsin ki, ancak kendi nefsine karşı cimrilik etmiş, Allah'ın ona lütfundan vereceği hayırlı nimeti kabul etmemiş olur. Allah ganiydir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. Sizse, Fakirsiniz. Eğer siz Resulümüzden ve ayetlerimizden yüz çevirirseniz Allah yerinize sizden başka bir kavmi getirir sonra onlar sizin gibi nefsine zulmeden kimseler de olmazlar. Fetih suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan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 senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin, sana olan nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı Allah'a dost doğru varan yola hidayet etsin. Ve Allah sana, aziz, şerefli ve seni şerefli kılacak bir yardımla yardım etsin. Müminlerin kalplerine imanlarını yine imanla artırsınlar diye sekineti indiren de O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Bütün bu lütuflar, mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluş ve saadettir. Bir de bunlar, Allah hakkında kötü zan ile zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük, onları çepeçevre kuşatsın. Allah onlara gazap etmiş, Onları lanetlemiş ve ahiret günü onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Resulüm Muhakkak ki biz seni, insanlar için ancak bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki ey insanlar, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona saygı gösteresiniz, onu vakar ve izzet sahibi bilesiniz ve onu sabah akşam tesbih edesiniz. Resulüm, Muhakkak ki, sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın kudret eli onların sana biat eden ellerinin üzerindedir. Artık kim biatını bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, Allah ona yakında büyük bir mükafat verecektir. Bedevi Araplardan, senin umre davetine icabet etmeyerek geride kalanlarsa sana diyecekler ki, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Bu yüzden bizim için Allah'tan mağfiret dile. Resulüm, onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse, O'na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Kaldı ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Bilakis siz, Resulün ve müminlerin bir daha ailelerine asla dönmeyeceklerini zannetmiştiniz. Bu sizin kalplerinize süslü gösterildi de, onlar hakkında kötü zanla zanda bulundunuz ve helakı hak eden bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz, kafirler için kıyamet günü, alevli bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediği kimseyi, rahmetinden dolayı mağfiret eder, dilediği kimseye de, hak ettiği için azap eder. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğiniz zaman, senin umre davetine icabet etmeyerek geride kalanlar, bırakın biz de size tabi olup sizinle gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. De ki, siz asla bize tabi olup bizimle gelemezsiniz. Allah hakkınızda daha önce böyle buyurmuştur. Bunun üzerine onlar, hayır siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek azı müstesna fıkhetmezler. etmezler apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmezler. Bedevi Araplardan senin umre davetine icabet etmeyerek geride kalanlara de ki siz yakında çok kuvvetli savaş erbabı bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onlarla sonuna dek savaşacaksınız ya da onlar teslim olacaklar. Eğer siz bu emre itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine sözünüzden dönecek olursanız size elem verici, iç yakan bir azapla azap eder. Bu hususta amaya güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, ona elen verici, iç yakan bir azapla azap eder. Resulüm, and olsun ki o ağacın altında sana biat ettikleri sırada Allah o müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olan imanı bildi. Bunun üzerine onların gönüllerine huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi ve onlara yakın bir fetih nasip etti. Ve onları elde edecekleri birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Bu ganimetlerden işte bu Hudeybiya Antlaşmasını hemen vermiş ve bu antlaşmayla insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir ayet ve işaret olsun ve sizi sırat-ı Allah'a dost doğru varan yola hidayet etsin ve siz de insanları hidayete erdiresiniz. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onları Allah ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu böyledir ve Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin ortasında onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar, öyle kimselerdir ki, Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve sizi, mescidi haramdan, bekletilen kurbanları da, yerlerine ulaşmaktan alıkoydular. Eğer, Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları, bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle, üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Ama böyle yaptı ki Allah dilediğini rahmetinin içine koysun. Eğer o müminler kafirlerden ayrılmış olsalardı elbette onlardan kafir olanlara elem verici, iç yakan bir azapla azap ederdik. O zaman kafirler kalplerine hamiyeti, cahiliye hamiyetini yani öfkeyle ırkçılığı yerleştirmişlerdi. Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi, onların takva kelimesine, kulluk sorumluluklarına tutunmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasını tasdik etmiştir. Eğer Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için Mekke'nin fethinden önce daha yakın bir fetih olan Hudeybiye antlaşmasını size nasip etti. O, Resulünü, hidayet ve hak dinle, vahyini, dinlerin ve hayat tarzlarının hepsine üstün kılmak için gönderendir. Buna, şehid ismiyle, şahit olarak da Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür ve onunla beraber olanlar da, onlar, kafirlere karşı çok sert ve şiddetli, kendi aralarındaysa, çok merhametlidirler. Sen onları her zaman Allah'ın lütuf ve rızasını arayarak rükuda, Allah'ın hükmü karşısında eğilir ve acizliklerini bilerek Rablerine secde halinde görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise filizini çıkarmış bir ekin gibidir ki, sonra onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu hal ekincilerin hoşuna gider. Müminler hakkındaki bu benzetme, kafirleri onlarla öfkelendirmek içindir. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere katından geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.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 Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah semirdir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Seslerinizi ve fikirlerinizi Nebi'nin sesinin üstüne çıkarmayın ve sözü birbirinizle bağıra çağıra konuştuğunuz gibi ona yüksek sesle söylemeyin. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Allah'ın Resulünün huzurunda fikir beyan etmeyip seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takvayla imtihan ettiği, kolluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan kimselerdir. Onlar için Rableri katında geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana evinin odalarının ardından bağırarak seslenenler var ya, onların çoğu akıllarını kullanmayan kimselerdir. Eğer onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu iyice araştırın. Yoksa cahillikle bir topluluğa sataşıp iftira edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem bilin ki şüphesiz içinizde Allah'ın Resulü vardır. Şayet O birçok işte size uysaydı gerçekten türlü zahmet ve meşakkatler çekerdiniz. Fakat Allah size Yaratılıştaki fıtratınız gereği imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte Allah'ın Resulüne itaat ederek rüştüne erip kamil insan olanlar bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alimdir, hakimdir her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ey müminler! Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Şayet onlardan biri aralarında hüküm verildikten sonra yine ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer onlar, Allah'ın buyruğuna dönerse, artık onların arasını adaletle düzeltin ve adil olun. Çünkü Allah adil olanları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki, Rahmete eresiniz. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sizden bir topluluk, başka bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da, başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendinizi de, Önceden yaptıklarınızdan dolayı kınamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Artık kim bunlardan vazgeçerek tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü... Zannın bazısı, yani kötü zan, günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve günahlarını araştırıp casusluk yapmayın. Birbirinizin gıybetini de yapmayın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ey insanlar! Şüphesiz ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinize karşı soy ve renginizle övünesiniz diye değil, Bilakis birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık ki Allah'ın kudretine şahit olasınız. Muhakkak ki Allah katında ikrama en nail olanınız, ona karşı en çok takva sahibi olanınız, yani kulluk sorumluluğunu bilip en çok yerine getirmeye çalışanınızdır. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir her şeyi, herkesi bilen ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Resulüm, sana biat etmek için gelen Bedevi Araplardan bir topluluk, biz iman ettik, dediler. De ki, siz iman etmediniz, fakat, biz Allah ve Resulüne teslim olarak Müslüman olduk, deyin. Çünkü iman, sizin kalplerinize henüz dahil olmadı. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez ve buna karşılık size iman verir. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler, Allah'ı ve Rasulünü canlarından çok severler, böyle bir imandan sonra asla şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. İşte onlar Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadık olanlardır. Resulüm, o iman ettiklerini iddia edenlere de ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Sadece inandık demekle mümin olacağınızı mı sanıyorsunuz? Halbuki Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Çünkü Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Rasulüm. onlar bir de Müslüman olup Allah'a teslim olmalarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer Rabbine abd olacağına dair verdiği söze sadık olanlardansanız, aksine sizi imana ulaştırıp hidayete erdirdiği için Allah size minnet eder, sizden kulluk ister.'' Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 45 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. Kaf. Bu şerefli Kur'an'a and olsun ki doğrusu kafirler içlerinden bir uyarıcının Kur'an'la kendilerine gelmesine şaştılar ve dediler ki bu tuhaf bir şeydir. Şimdi biz Öldüğümüz ve bir toprak yığını olduğumuz zaman mı tekrar diriltilecekmişiz? Bu, akla uzak bir dönüştür. Resulüm, biz yeryüzünün onlardan zahiri ve manevi neleri eksilttiğini elbette bilmekteyiz. Çünkü yanımızda her şeyi kudretimizle muhafaza eden bir kitap olan Levhi Mahfuz vardır. Fakat onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar karma karışık bir iş içinde ve şaşırmış bir haldedirler. Onlar üzerlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve yıldızlarla süslemişiz. Onun hiçbir çatlağı ve eksiği de yoktur. Ve yeryüzüne de hiç bakmadılar mı ki, biz onu nasıl yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik? Üstelik orada her türden güzel, göz alıcı ve iç açıcı çiften bitkiler bitirdik. Bütün bunlar Allah'a yönelen, onu bilmek ve tanımak isteyen her bir kul için bir basiret, onun sevgisine, rahmet ve kudretine kulun şahit olması ve zikirdir. Yine biz gökten de bereketli bir su indirip, onunla kullar için rızık olarak bahçeler, biçilecek taneli ekinler ve birbirine geçmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte, dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Resulüm, bu müşriklerden önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanladı. Ad kavmi, Firavun ve Lut'un hemşehrileri olan kavimler de yalanladılar. Eyke halkı ve Tubba kavmi de yalanladı. Bütün bunlar... Kendilerine gönderilen rasulleri yalanladılar. Böylece kendilerine vaat ettiğim azap tehdidimi hak ettiler. Biz sizi ilk yaratmada acizlik mi gösterdik ki sizi tekrar yaratmada aciz kalalım? Resulüm, doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda iblisin verdiği vesveseden dolayı şüphe içindedirler. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Çünkü biz ona hayat veren şah damarından ve kendi varlığından daha yakınız. Bir de iki kaydedici melek insanın sağında ve solunda oturup daima onunla beraber olarak yaptıklarını kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında hazır bulunup yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden bir melek bulunmasın. Derken ölüm sarhoşluğu hak olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için o gün Suğur'a üfürülmüştür. İşte bu vaat edilen gündür. O gün herkes beraberinde bir sevk edici melek ve bir de şahitle beraber hesap vermek için huzura gelir. Ona şöyle denir. And olsun ki sen dünyadayken bundan gafletteydin. Şimdi senden gaflet perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskin görür. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle buyurur. Atın cehenneme her hakka karşı inatçı kafiri. Hayra mani olan, haddi aşan ve şüpheciyi. O ki... Allah ile beraber başka bir ilah edindi. Bu yüzden onu şiddetli azabın içine atın. Onun arkadaşı olan şeytan der ki, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Zaten kendisi haktan uzak, derin bir dalalet içindeydi. Allah buyurur, Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben size daha önce dünyadayken azap vadimi bildirip bunun için Resulümü göndermiştim. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullarıma asla zulmedici değilim. Biz o gün cehenneme, ''Doldun mu?'' deriz. O da ''Daha var mı?'' der. O gün cennet, Muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara uzak olmayacak bir şekilde yaklaştırılır. Onlara şöyle denir, İşte size vaat edilen cennet budur. Burası daima Allah'a yönelen, kendi nefsini Allah'ın yasaklarına karşı muhafaza eden, gıyaben, Rahman'dan haşiyet duyan ve O'na yönelmiş bir kalple gelenler içindir. Oraya selam ve selametle girin. İşte bu ebedi hayatın başladığı gündür. Orada onlar için diledikleri her şey vardır. Ayrıca katımızda onların henüz bilmedikleri zahiri ve manevi nimetlerden daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik de onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ve beldelerde azabımızdan kurtulmak için kaçacak bir delik aradılar. Allah'ın gazabından kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz ki bunda kalbi olup anlayan veya Allah'ın kudretine şahit olarak ayetlerine kulak veren kimseler için elbette bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde safhada biz yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. Resulüm, sen onların söylediklerine sabret, ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ve kulak ver o güne ki, nida eden yakın bir yerden nida eder. O gün bütün insanlar, İsrafil'in sura ikinci üfleyişiyle duyulan bu sayhayı hak olarak işitirler. İşte bu, dirilip kabirlerden çıkış günüdür. Muhakkak ki, hayat veren de, öldüren de biziz. Dönüş de ancak bizedir. O gün, yer yarılır ve onlar, kabirlerinden çıkarak süratle koşarlar. Bu, hesap vermeleri için, insanları bir araya toplamadır ve bize göre çok kolaydır. Resulüm, biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. Sen ise onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. O halde sen, kendilerine vaat ettiğim azap tehdidimden korkanlara bu Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi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 Sözleri gönüllerde kolaylıkla akıp gidenlere, hayatı yaşarken bütün işlerin nasıl yapılması gerektiğini Allah'ın vahyine göre taksim edenlere and olsun ki, şüphesiz size vaat olunan o dehşetli gün kesinlikle doğrudur. Ve din günü amellerinize mükafat veya ceza verilecek o gün, mutlaka vuku bulacaktır. Çeşitli yörüngelere ve yollara sahip göğe and ki, Ey kafirler! Gerçekten siz, insanları imandan döndürmek için çelişkili sözler içindesiniz. O Resulümüzden yüz çeviren ve imandan dönen döndürülür. Ona engel olunmaz. Kahrolsun o yalancılar. Onlar ki derin bir cehalet içinde bulunan gafillerdir. Herkesin hesaba çekileceği o din günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşte yakılacaklardır. Ve cehennemdeki görevli melekler onlara der ki, İnsanları imandan döndürmek için kurduğunuz fitnenizin ve yalanladığınız azabın cezasını artık bugün tadın. Acele gelmesini isteyip durduğunuz şey işte budur. Muhakkak ki o gün muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Rablerinin kendilerine dünya hayatında yaptıklarına karşılık verdiğini almış olarak. Çünkü onlar bundan önce dünyada muhsin, güzellik yapıp güzel olan kimselerdi. Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde ise istiğfar ederlerdi. Onların mallarında Yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyen muhtaçlar için bir hak vardı. Kesin olarak iman edecekler için yeryüzünde nice ayetler, ibret ve deliller vardır. Kendi nefislerinizde de ayetler vardır. Hala bu ayetleri görmüyor musunuz? Semada da maddi ve manevi rızkınız ve size vaat edilen daha nice şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki şüphesiz o size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ikramına nail olmuş meleklerden olan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına girdiklerinde, selam senin üzerine olsun demişlerdi. O da, size de selam olsun demişti. İçinden de, bunlar tanınmamış yabancı kimselerdir diye geçirmişti. Sonra usulca ailesinin yanına gitti ve hemen onlara kızartılmış semiz bir buzağı getirdi. Sonra onu kendilerine yaklaştırdı. "Yemez misiniz?" dedi. Ama onların ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce bir fenalık için geldiklerini düşündü ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. "Onlar korkma," dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. Bunun üzerine Karısı çığlık atarak misafirlerin yanına geldi ve şaşkınlık içinde elini yüzüne çarparak, ''Ben kısır bir koca karıyım, benim nasıl çocuğum olabilir?'' dedi. Onlar öyledir ama bunu Rabbin buyurdu. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan her şeyi ve herkesi bilendir dediler.